çıkikaste Merhaba kainat, bugün 20 Mayıs Perşembe, yıl 2010, ay 5, gün 140, Hızır 15 1431 Hicri Cemazü İlahir 6, 1426 Rumi Mayıs 7 Sessiz Dünya Sakinleri Haftası Kokulya Fırtınası Günün Sözü Yüzünü Güneşe Çeviren Kimse Gölge Görmez Helen Keller Günün Tarihi 28 yıl önce bugün 20 Mayıs 1982'de Hattat Hamit Bey vefat etti. Şehmuz yazı sanatının 20. yüzyıldaki en önemli temsilcileri arasında alınan Hattat Hamit Aytaç, geride bıraktığı önemli eserler arasında Şişli Camii'nin iç yazıları, Eyüp Sultan Camii'nin kıble yazıları ile bir de Kur'an-ı Kerim'i vardır. 211 yıl önce bugün 20 Mayıs 1799'da, 19. yüzyıl gerçekçiliğinin önde gelen romancılarından Honoré de Balzac, Fransa'da doğdu. Balzac'ın eserleri arasında insanlık komedyası, Goryo Baba, Vadideki Zambak, Kuzinbet, Eugenie Grande ve Tılsımlı Deri yer alır. Yemek listesi gün 140. Kabak dolması, imam bayıldı, salata, meyve. Büyük Saatli Marif, marif Takvimi oh, Will you give me Say the sad bells of Remy Is there hope for the future Say the brown bells of Method Who made the mine owners? Say the black bells of Rumba And who robbed the miner Say the grim bells of blind eyes They will plunder willingly. nilly Say the bells of Guy or They have fangs, they have teeth Shout the loud bells of me Even God is uneasy Say the moist bells of Swansea And what will you give me Say the sad bells of Remley Throw the vandal in court say the bells of Newport all would be well if, if, if, if, if, if, if, if say the green bells of Cardiff Why so worried, sisters? why sang the silver bells of why What will you give me? Say the sad bell You give me Say the sad Bells of Ruby Is there hope For the future Say the brown Bells of Matthew Who made The mine owner Say the black Bells of Rondheim the grim bells of Blythe They will plunder willy Say the bells of Blythe -ha. They have fangs, they have teeth Shout the loud bells of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 All would be well if if if if if if if if sow the green bells of carter why so worried sisters why sang the silver bells of white Kes açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete Ömer Madra, Ali Haligua ve Volkan Artuş'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Evet. Pete Seeger'dan Bells of Rimney adlı bilinen çok gallerden gelen madenci ağıt şarkısını dinleyerek başladık. Konumuz Zonguldak'taki Kilimli'de. Karadon Maden Ocağı'nda mahsur kalan 30 işçinin Hayatından dördüncü günde de hala yoklar ve hayatlarından da gittikçe umudun kesildiğine dair. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü göçük olan yere ve işçilere ulaşmalarının ancak dört gün sonra mümkün olabileceğini açıklamış. Ha, oysa 20 metrelik bir mesafe kalmış deniyor 500 küsur metre derinde oluyor Kaler'de ama. göçük olduğuna dair bilgiler verildi. Ee... Galeride göçük olduğu için ve gaz sıkışması da olduğu için aletlerle değil elle çalışılması gerekiyormuş ve e, bu kayalık ve kömürlük alanın geçilmesi için e, en az dört gün vakit gerektiğini söylüyorlar. Ki doğru olabilir bence bu kısım herhalde daha çabuk gidilebiliyorsa daha çabuk gitmeye çalışacaklardır değil mi? Evet ama umudun giderek kaybolmakta olduğu mesela yapılan röportajlardan da oradaki çok tecrübeli 20 yıldan beri bu buralarda çalışan bir işçiyle yaptıkları konuşmada gayet ağırbaşlı bir tavırda. İnşallah Allah'tan ümit kesilmez tabii ama benim deneylerim, tecrübelerim artık pek umut olmadığını söylüyor demişti. Böyle bir durum var. 20 metrelik mesafeyi 4 gün zarfında geçmeyi planlıyoruz diye konuşma var. Önce ondan bir ses alalım, dinleyelim. Bu 20 metrelik mesafeyi 4 gün zarfında geçmeyi planlıyoruz. Kısaltmak için, süreyi kısaltmak için elimizden gelen bütün gayreti de göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Evet, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Burhan İnan'dan bahsediyor. Kısaltmak için elimizden geleni yapacağız. Pete Seeger'ın Bells of Rimley şarkısında Rimley'in hüzünlü çanları bana ne vereceksin diye soruyorlar. Geleceğe ait umut var mı diye soruyor. Kahverengi çanları Mert'in maden sahibini kim yarattı diye soruyor. Ronda'nın kara çanları ve madenciyi kim soydu diye hüzünlü ve acılı ciddi çanları Blaina'nın soruyorlar ve bile bile yağmalayacaklar diye carefully çanları söylüyor onların dişleri pençeleri var diye bağırıyor Neith yüksek gürültülü çanları Neith'in tanrı bile bu işten biraz rahatsız diyor. ıslak çanları Swansea'nin ve sen bana ne diye, ne vereceksin diye hüzünlü belleri rimleyin. Soruyor diyor. Vandalları, yabanları mahkemeye sevk edin diye bağırıyor. Newport'un çanları ve her şey çok iyi olurdu eğer, eğer, eğer, eğer, eğer diye yeşil çanları bağırıyor. Cardiff'in niye bu kadar kaygılısınız kardeşler. Niye? diye. Why? Gümüş çanları şarkı söylüyor, çınlıyor. Ve bana ne vereceksiniz diyor. Hüzünlü çanları remni. Evet çok ağır bir durum var ve büyük bir hüzün ile karışık bir hüzünün de yaşandığı bir durum var. Başbakanın da epey bir e, ne demiş yani şu anda 400 kişilik bir ekiple çalışmalar yoğun devam ediyor diye başbakan da bir açıklama yapmış Zonguldak'ta. Şu anda 400 kişilik bir ekiple iki saatte bir değişen 25 kişilik gruplar halinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada gerek bakan arkadaşlarımın, gerek genel müdürümün, genel müdür yardımcımın, yani bu işi yönetenlerin bilgileri sizler için geçerli bilgi, doğru bilgi olmalıdır. Aksi takdirde bilgi kirliliğiyle Olayları değerlendirmeye kalkarsak, şunu bilelim ki, yanlış bir yönlendirme olur. Bakın az önce burada birisi kalktı, hakaretler yaptı. Çok edepsizce küfür de etti. Ve araştırdık ki buranın insanı değil. Ve bir başka yerden, Ankara'dan gelen birisi... Ve emniyet teşkilatımız bütün tespiti yaptı, çıkardı ve işi gücü bu tür provokatörlük yapmak. Evet, Başbakan Erdoğan Zonguldak'ta bir de protesto olayı olmuş. Bilgi kirliliğinden şikayet ediyor ve gerek bakanların, gerekse genel müdürün verdiği bilgiler doğru bilgi olmalıdır diyor Başbakan. Protesto olayları da olmuş, gerginlik yaşanıyordu haliyle dünyanın en doğal şeyi olsa gerek. Bakın küfür etti az önce, hakaretler etti, araştırdı ki buranın insanı değil Ankara'dan gelmiş provokasyon için diye Türkiye'de bütün bu tarz gerilimlerde daima iç ve dış mihraklı provokatörler arama eğilimine Katar'ına başbakan da katılmış olduğu görülüyor. İlk kez katılmıyor tabii. Daha önce de e, sık sık bu yola başvurmuşluğu var ama ee, bu iyicene garip bir hal alıyor değil mi? An Anlattığı hikaye şu galiba. Ankara'dan bir provokatör yola çıkıyor. Geliyor Zonguldağ. E güçlük altında işçiler olduğu için. Çünkü Ankara'dan bir yandan da Erdoğan, e bakanlar herkes de yola çıkıyor. Herhalde provokatör de onlarla mı yola çıkıyor? Nasıl oluyorsa bu iş neyse. Birlikte yola çıkılıyor ya da ayrı ayrı. Zonguldak'a varılıyor. İşçi de hiç fark etmiyorlar bu provokatörün kimsin nesin diye sormuyorlar. Ee, ve... Provokatör provokasyon için başbakana küfür ediyor. Evet çok Umu inandırıcı yani değil. Yani. Saçma sapan bir durum oluşabiliyor bazen. Hani bütün olan bitenin içinde. Çünkü e, Erdoğan aslında dün bütün konuşmaları gerçekten e, herhalde en hafif deyimiyle rahatsız edici idi. E, yani sadece bunları söylemedi. Devamda ederiz. E, başka neler söyledi falan diye ama. Heh, dün griz ufaciasının yaşandığı yani metan bahsediyorlar diyerek. E, Bu yerde işçi yakınlarını ziyaret ettiği var. Başbakan bir çadırda niye geldiniz sizden önce kimse gelmedi diyen bir kızla tartışmış. Erdoğan çadırı terk ederken sinir krizi geçiren kızın gözaltına alındığını sanan 50 kişi de polise saldırmış. Çevik kuvvet havaya ateş açmış. Milliyetin haberi bu maden ziyaretinde protesto gerilimi diye vermiş başbakan daha sonra da işte kriz masasının bulunduğu alanda halka hitap ederken bir protestocu küfür içeren sözler kullanarak var ya tabi her zaman olduğu gibi bütün olayların arkasından bir kriz masası da kurulmuş hiçbir işe yaramayan bunu defalarca kim bir kaç defa tartıştığımız bir şey belaketler konusunda afetler konusunda Mikdat Kadıoğluyla, Profesör Kadıoğluyla, Kriz masasının sadece insanları oyalamaktan başka bir işe yaramadığı sonucuna varmış bulunuyoruz aslında. Tahriklere gelmeyin diyor Erdoğan ama <gülüyor> çok ağır bir durum var. <gülüyor> Neresinden tutulacağı belli değil yani. 30 madenci İçeride yerin çok 500 küsur metre, 540 metre altında ve 20 metrelik bir mesafeye kadar ulaşılmış ama bunu ancak bizzat e, Taş Gömür Kurumu Genel Müdürü Burhan İnan'ın da ağzından biraz önce dinledik. 20 metrelik mesafeyi ancak 4 gün zarfında geçmeyi planlıyoruz diyebiliyorlar. Ee, yani bütün bu olan biten aslında nelerle bağlantılı onları da konuşmak gerekecek ama işte Erdoğan'ın mesela e, olayla ilgili yaklaşımı kriz masası ne kadar anlamlıysa o kadar anlamlı. Zaten bu olayların hiçbir şeyle alakası yok. Erdoğan'a göre durum şu. Üzüntümüz büyük ama bu bölgenin insanı bu tür olaylara alışık. 2000 metre derinlikte madencilerin nasıl çalıştığını gördüm. Onlarla iftar yaptım. Bu mesleğin kaderinde bu var. Mesle bunu bilerek giriyorlar. Diyor. Ne kadar yani. Yani şimdi insanlar yerin e, bilmem kaç yüz metre altına 900 milyon para kazanmak için e, giriyorlar. Ve bu onların kaderi ve bunu bilerek öleceklerini bilerek giriyorlar. Ölme risklerinin gayet yüksek olduğunu. O yüzden de bölge insanı da zaten Zonguldak çevresinde bu işlerde çalışan insan çok olduğundan bu durumlara alışık. Yani bütün bu olan biten normal. E, o zaman ne işi var orada ki gitsin Ankara'da işine baksın bunlar çok normal durumlar. Ki e, bu normal dediği şey gerçekten normal mi? Bir daha bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye Taş Kömür İşletmelerinin, kurumunun, e, oradaki hemen hemen madenlerin tamamı yani kamuya ait. Ve kamuya ait olmasına rağmen taşeronlaştırmanın mesela çok yoğun olduğu ve üstüne üstük üstü az e, maden çalıştırılarak ciddi anlamda tehlike yaratıldığı, deneyimli madencinin az olduğu bir süreç yaşanıyor. Yani bununla alakası olabilir mi acaba? Sendika asla sokulmuyor falan Bunlarla bir alakası olabilir mi acaba bu kazanın? Kazan? Hani kaderden öte. Evet yani Türkiye son 5-6 e, hatta 5 aydaki 3. büyük maden faciasında da Zonguldak'ta yaşamış oluyor. E, 35 ölü ve şu an içinde 30 mahsur kalmış işçi gibi bir bilanço var. O Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünün öğretim üyelerinden Profesör Tevfik Güya Güya Gülere sormuşlar. Bu kader mi yoksa kaderin önüne geçilebilir mi diye canlı gazetede NTV'den 27 yıl önceki bir raporu çıkartmış. 1983'te Enerji Bakanlığı'nın bir kişi heyetindeyken Detaylı bir rapor yazmıştık hocalarla beraber. Geçenlerde o raporu arşivden indirdim ve baktım. Hiçbir öneri yerine getirilmemiş diyor. Yani bütün hükümetler bu, bunu bir işte kömür yakacağız, enerji bulacağız ve bu işten ucuz çıkarılan kömürlerle daha çok arasında, kar, edeceğiz. Daha çok kar et, edeceğiz ve ettireceğiz anlayışındaki. Evet. 27 sene içinde kaç hükümet oldu bilmiyorum. Yalnız hiçbir öneri yerine getirilmemiş. İşverenlerin deneyimsiz mühendis çalıştırdığını, sendikanın iş güvenliğini kovalamadığını, hükümetin ilgisiz ve kayıtsız kaldığını söylemiş. Ve Mustafa Kemal Paşa'da 19, Dursun Bey'de 16 ölü. Şimdi de Zonguldak'ta 30 kişinin yer altında muhtemelen hepsinin ölmesinden korkuluyor. Bir şeyi de düzeltmek istiyorum demiş Tevfik Güya Güler. Bu bir göçük kazası da değildir. Türkiye'deki tüm önemli kazaların içinde yer aldım. Ocakları gezdim, bilirkişilik yaptım. Grizu patlamaları son, sonrası çok yüksek basınç ve sıcaklık oluşur. Ocak içindeki oksijen miktarı çok azalır. Zehirli gaz oluşur ve yaşam koşulları çok zorlaşır. Göçük olayları patlama sonrası meydana gelir. Patlamanın zararı patlama olduğu anda ocak içinde dolaşan yüksek basınç ve alevden kaynaklıdır. Burada kurtarma çalışmaları çok önemlidir, hayatlar söz konusudur demiş. Ayrıca bilmeden de çok konuşmamak gerekir. Patlama sonrası kişilerin sağ kalma olasılığı çok az, mucizelere kalmış bir şey. Umut yaratmak noktasında dikkatli olmak lazım demiş. Fakat dünyadaki karşılaştırmalı olarak verdiği şey de ayrı bir trajedi gözler önüne seriyor. Bu demin 1983'teki 27 yıllık değişmezlik durumundan sonra aynı tarihlerden itibaren aşağı yukarı şunu söyleyelim. Şimdi bu raporun tarihi 1983'tü değil mi? Hmm. O tarihten itibaren 27-28 yıldan beri dünyada üç haneli ölüm yaratan kaza meydana gelmedi diyor. Biz ise 1983'te Armutçuk'ta 103, Kozlu'da 262, 1990'da hepsini topluyorum ve 15 senede 574 ölü. Ayrıca bu kazalar Türkiye'de artmış. Dünyada ise Çin'de son senelerde artış söz konusu. Bir de Rusya'da oldu. Şimdi hatırlamak lazım. Ama Çin tabii muazzam bir kömür çıkarım faaliyetine girişti. Çılgınca cehenneme doğru bir Dünyada cehenneme doğru hem petrole hem de kömüre doğru bir koşuş var. Ama Çin dünyanın milyar ton seviyesinde kömür üreten bir ülkesi, kazalarda Türkiye'de Avrupa'da bir dünyada üçüncü sıradaymış. Rakamlar böyle. E, Haber Türk'te Genel Maden İş Sendikasının Mart 2010'da yayınladığı bir rapordan bahsediyor. E, bence ona da bakmak hakikaten facia. Niye olduğu, kader vesaire, bütün bu hikayelerle ilgili aslında hayır çıkar, kar ve insanların hayatının beş paralık değeri olmaması gibi başka bir yere varlıyor ki Erdoğan'ın fena halde haksız olduğu ya da bu konuda yeterince bilgili olmadığı gibi bir şey çıkartmak mümkün. E, raporda şunlar var. E, Taşkömürü kurumu işçi almıyor. Vasıfsız taşeron çalıştırıyor. Göçük ve ölümlere yol açıyorlar. 50 kişinin yükünü 10 kişi taşıyor diyor rapor mesela. Ya da diyor ki e, üretim aşamasında çalışması gereken kalifiye işçiler başka işlere yönlendiriliyor. Üretimi düşürme ve sürekliyi sağlama adına zorunlu bakım tamir işleri dışında tüm işler erteleniyor. Ölümlere yol açan nakliyat sorununa metan gazının göçeye kaçması gibi havalandırma sorununa yol açıyor işçi eksikliği diyor. İşçi eksikliği nedeniyle havalandırmada sorunlar yaşanmaktadır özellikle havanın göçüye kaçmasını önlemek amacıyla yapılan köpük ve perdeler yeterli olmamaktadır. Lokomotifin girmediği kısımdan itibaren omuzda yük taşındığından eleman eksikliği nedeniyle ölümle sonuçlanan kazalar olmaktadır. Diye devam ediyor rapor. Şimdi Mart 2010'da bunları yazıyorsa bu alanda çalışan bir sendika, ardından çıkıp Başbakan Erdoğan'ın bölge insanı bunlara alışık, ben onlarla da zaten iftar yaptım. Bu mesleğin kaderinde var. Mesleğe bunları bilerek giriyorlar falan filan dediğinde bir garip bir hal oluyor. Ya da e, çadırına gelen madenci yakını kadınla kızla tartıştığı zaman e, gözaltına aldığında alındığında diğer madencilerin saldırmasına polislerin üzerine tahriklere gelmeyin diye cevap veriyorsa olayları pek göremiyor demek oluyor bu. Ya yani bu işi ya ahlaki bir sıkıntıya bağlamak lazım ya da bilgisizliğe. Hangisi olduğunu söyleyebilmek şu noktada çok kolay mı? Değil herhalde ama yapılması gerekenler yapılmadıktan sonra kurulacak kriz masası, zart, zurt bunların hiçbirisinin gerçekten bir anlamı yok. Yani sendikaya izin vermediğiniz, deneyimsiz işçi çalıştırdığınız ve üstüne üstlük 3 kuruş paraya hiçbir güvenlik önlemi doğru düzgün alınmadan rapora göre... Ee, çalıştırdığınız insanlar öldüğü zaman buna kader deyip geçemezsiniz. Sorumluluk deniyor buna. Öyle. Ve bütün dünya bir de tabii bambaşka hiç üzerinde durulmayan ama tabii önemli bir yönü daha var. Onu da son olarak söylemek lazım. Yani e, bütün dünyada bilimsel raporlarda artık kömürün toprak altında bırakılması iklimin korunabilmesi için en önemli bilimsel şey olarak söyleniyor. Yani hı hı. memorandum vermek lazım ilan etmek lazım ve 2030'a kadar da önümüzdeki 20 yıl içinde kömürün tamamen feyzat denen yani tedrici olarak kapat bütün kömür ocaklarının kapatılması bir tek yeni kömürle çalıştırılan santral, kömür yakıtlı santralde alınmaması içinde çok sayıda rapor var. Bunlar da bir hiç sayılıyor tabii geleceğimizi yani daha doğrusu gezegenin bütün canlılarıyla beraber geleceğini korumak için. Bu da böyle bir şey. Buraya varana kadar zaten hani bunu algılayabilmeleri için geleceği bugünle ilgili bile hiç düşünmeyen yani üstüne üstük böyle bir kazanın üzerine bölgeye gidip kader canım bu falan filan diyen başbakandan bahsediyoruz. Yani hani bırakalım kömür madenlerini kapatmayı falan. Çalışanların durumunun aslında gittikçe kötüleştiği, taşeronun gittikçe arttığı... Evet, buna şimdi şey denecektir tabii ama. Yani işte bu açıkta mı kalsın, aç mı kalsın bu işçiler denecektir. Zaten aç ve açıktalar. Müştelik Üç Üç de onlara herhalde bu hem gezegen için hem de insanların şu andaki çalışma şartları için son derece tehlikeli bir şeyin yerine bir alternatif yaratacak gücü vardır koskoca. Cumhuriyet Hükümeti'nin herhalde başka bir iş kolu yaratmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yoksa ömür boyu da işte Rimli'nin çanları, hüzünlü çanları kimin için çalıyor şarkısını durmadan tekrarlamaya mahkum kalırız. Bu çok karanlık bir kömür karısı bir durum var hakikaten ortada. Hı hı. Bence... Bu noktada kesin ilk yarım saatte bir şey konuşmayalım ee, ama bir bir kez daha Belzob şarkısında şarkısına bu sefer başka bir sesten kulak verelim. Saat sekiz buçuk beş geçiyor ve Açık Gazetede devam ediyoruz. Açık Radyo 94.9'da ve büyük bir kömür madendeki büyük korkulu ve çaresiz bekleyiş diye birçok gazetenin de sözünü ettiği aslında pekala önlenebilir. Çoktan öngörülebilir durumların kar hırsıyla ve başka Benzeri sebeplerle politikacılarında alet olmasıyla bunca yıldır alınan korkunç sorumsuzluğun, sorumsuzca alınan deneyimsizliğin de hakim olduğu, seni örgütlenmenin de kayıtsızlığında olmadı, feci bir kayıtsızlığında hakim olduğu feci bir durumdu. Aynı şeylerin aşağı yukarı söylenebileceği bir başka durumda Amerika'da ceryan etmekte. Bunlar gazetelerde pek geçmiyor ama, hiç artık benim şahsenim en ufak şüphem kalmadı tarihin en büyük çevre felaketi olarak gelişiyor. Günde 70 bin hatta 100 bin varil petrol akıp duruyor e, hesaplara göre BP şirketi hükümetten gizliyor bunu daha e, daha doğrusu bütün dünyadan gizliyor hiçbir açıklama yapmıyor uzun baskılar sonucunda bir tane şey verdi video görüntüsü ve o video görüntüsü üzerinde çalışan 3 ayrı üniversiteden, saygın üniversiteden bilim insanları yaptıkları hesaplarda BP'nin ve hükümetin resmen verdiği 5000 varillik akmayı en az 4 belki 14 kat fazla olarak 100.000 varile kadar çıkabileceğini söylediler. Buna rağmen BP kabul etmiyor. Yani bu eğer sadece ortalamayı alırsak 70 bin varil filansa bu demek ki 3 buçuk milyon galon günlük akış demektir. Bu da Exxon Valdez tarihteki en büyük kaza 1989 muydu hatırlamıyorum. tam şimdi Exxon Valdez diye adlandırılan kazanın her 2-3 gün içinde bir Exxon Valdez oluyor anlamına geliyor ki bu hakikaten düşünülmesi bile güç. Ayrıca da hepsi her iki bakımdan gizli bilgi. Gizlenen bilgi var. Bir tanesi BP'nin gizlediği bilgi. Bir tanesi de zaten kimsenin bilemediği bilgi. Çünkü mesela 1200 metrelik petrol sütunlarından bahsediliyor. Hı hı. Uzaydan tespit edilmiş. Onların içinde hiç anaerobik durumlar yani hiç oksijensiz bölümler ve oksijenle yaşayan bütün canlıların yok olacağı ve uzun yıllar belki on, kesildikten sonra bile en az 10 yıl süreyle bir daha hiçbir canlı olamayacağı belirtiliyor. Büyük ölü bölgeler daha önce oldukça deniz hayatı bakımından zengin bölgelerde yani bu çok ürkünç bir durum. Ve şimdiye kadar çevrecilerin bile kolay kolay te, telaffuz edip düşünüp e, tasavvur ve telaffuz edebileceğinin çok ötesinde bir yer. Çevrecilerin bile böyle bunu söylememeleriydi. Ve işin korkunç kötü tarafı da şu ki bunun bir başlangıç oldu. Çünkü yani... Bush yönetimi zaten e, Bush yönetiminin izinden gittiği görülüyor. Obama yönetimi de pekala. Aynı kayıtsızlık Türkiye'de söylenenler için. Onlarda da var. BP'yi zaten e, çevre tedbirleri almasını e, öngören kurallardan muaf tutması gibi tamamen şirkete boyun eğen durumlar var. Ve daha bu patlamadan Korkunç, korkunç patlamadan birkaç hafta önce de tekrar Körfez'de de delmeye başlayacağız demişti. Ee, yani bu uh, olabilecek en e, korkunç duruma doğru gidiyoruz. Bir yandan da Voice of America'nın haberi petrol sızıntısı Florida sahillerine ulaşmak üzere diyor. Büyük ihtimalle ulaşacak deniyor. Eee ve şunu da söyleyeyim. Çok acayip bir haber gördüm. Peki şey ne olacak? Şimdi 1200 metrede tıkamayı başaramadılar. Deniz tabanındaki şeyi. Peki Tiber diye yeni bir kuyu açmayı planlıyormuş ve izin veriliyor buna. Bu ne kadarmış biliyor musun? 10 bin metre derinlikte. Orada bir kaza olursa ne olacak? Aynısı. Ya da daha kötü Çok ya da biraz da daha iyi. Çok şüphesiz ama biraz daha iyi belki de tamamı o zaman biter bu işin diyorsun. Belki de yani hani e, belki daha iyi bir kırık oluşur bu sefer kolay hallederler ama mevzu zaten üç aşağı beş yukarı e, Erdoğan'ın bakış açısında gizli değil mi? Yani çünkü bu ne AKP'ye özgü ne Erdoğan'a özgü tam da e, neoliberal politikaya özgü olan durum. E, bu işlerin kaderinde bu tip durumlar var çevre felaketi olur insanların ölümü olur yani dert bunların hiçbirisi değil bunların hepsi yan olmasa iyi olur ama olursa da olabilecek olan şeyler o kadar kar var işin içinde en nihayetinde evet sadece kar var sadece birkaç bir avuç şirketin emrinde birkaç milyar yani 7 milyar insana yakın çalışıyoruz evet. fena bir fikir değil aslında hiç fena diyeceğim kainatın efendileri demek boşuna değil yani yani bazılarımız daha iyi durumda bazılarımız daha kötü durumda görece daha iyi durumda olanlarımız e, daha fazla söz hakkına ve daha fazla görünürlüğe sahip ama yerin altına giriyorsanız ya da işte e, cehennemin dibinde bir petrol platformunda yaşamak zorundaysanız zaten e, herhalde bu, farkındasınız ne yaptığınızın değil mi? Oradaki, yani ölümü balık, göze aldınız. oradaki balıkçıların durumu nasıl? Onlar zaten tamam, mahvoldu. Ama, ama geçici işe girmişler işte. Öyle mi? Evet. Nerede çalışıyorlar? Nerede çalışıyorlar? BP'ye girmişler. Petrol temizleme işinde çalışmak zorundalar. Hı. Bu olabilecek son nokta işte. Ve birer kağıt imzalatılmış kendilerine. Herce Zire'nin haberiydi. Dün bayramdı, yapamadık. Ne diyordu? Kağıtta şunu söylüyorlar. E, biz e, dur tam bulayım söyleyeyim sana. Eee yani bütün şeyleri bittiği için tek çareleri ailelerini geçindirebilmek için geçici olarak bu petrol BP'den dökülen petrolün temizlenmesi işinde çalışmak işte şey yazmışlar BP aleyhinde olabilecek herhangi bir şey söylemeyeceğim. Aleyhine derken mesela doğru olsa bile mi? Evet. 15 kişi çalışmalıydık. 2 kişi çalıştık. Arkadaşlar boğuldu. Mesela atıyorum. Tamamen Teorik Herhalde. Atış. Ben de teorik bir cevap veriyorum. Evet. Yani hiçbir şey söyle BBC e, hep BBC diyorum. BP aleyhine kullanılabilecek hiçbir şey söylememek kararı. Bu bence gene sözün bittiği noktalardan biri. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Hı hı. <gülüyor> bir zamanlar İvan Ilich ve arkadaşlarının yaptığı bir şeyde nükleer karşıtı eylemde tamamen çıkıp binlerce binlerce kişi sokakta sessiz durmuşlar sadece hı hı. niye böyle yapıyorsunuz diyenlere de cevap vermemişler gene sessiz kalmışlar öyle bir durmuştu sözün bittiği noktalar bunlar e, Amerikan Bilimler Akademisi'nden de tam bu petrol ve kömürden bahsetmişken şunu söyleyelim zaten artık dünyada ancak derinlerde gittikçe daha derinlerden çıkarılacak Petrol ve daha derinlerden çıkarılacak kömür peşinde koşan cehenneme döşeli bir yolda gidiyoruz yani bu yepyeni bir gezegenden bahsediyoruz. Tough oil dönemi diyorlar bunu. Sert petrol artık işler zorlaştı. İşler zorlaştı. Şimdi e, petrol ve kömür kullanımı derhal ve kuvvetle azaltılmalı diyen bir bildiri var ki çok önemli. Çünkü dünyanın en saygın bilim kuruluşu Amerikan Bilimler Akademisi 2050'ye kadar %57 ila %83 oranında azaltılması gerektiğini vurgulamışsa karbondioksit salımının yoksa atmosferi mahvedeceğiz demiş. Bu tabi son derece önemli bir şey ama Obama bilim akademilerine ne kadar... İtibar ediyor bilmiyorum yani Amerikan Bilim Akademisi dünyadakilerin en önemlilerinden biri belki de en önemlisi yani itibar itibar açısından söylüyorum. Neyse geçelim onu da bir de Kanada'da büyük bir yangın varmış wildfire dedikleri hı hı. orada olur muydu wildfire bilmiyorum herhalde Ama... daha soğuk ve daha nemli bir yer olduğuna göre hani görece çünkü <gülüyor> kuraklık çok ciddi etmenlerden biri değil mi? Wild yayılabilmesini ve güçlü olmasını evet. sağlayan. Ve bir de, de küresel ısınma diyorlar ama bilmiyorum. Asla bilemeyeceğiz. Bilemeyeceğiz. Edmonton yani tıkırsanız. Yalnız Anadolu Ajansı'nın çevirisinde bir yanlışlık olduğunu tahmin ediyorum. Çayır yangını felakete dönüştü diyor. Çayır yangını olamaz herhalde değil mi? Çayır Olmasa yangını gerek. diye bir şey hiç duymadım ben hayatımda. Belki yenidir. Hız kesmeyen rüzgarla birlikte felakete dönüşmüş ve 72 ev tahliye edilmiş ve günlerce 14 günde 14 saat çalışıyormuş itfaiyeye kontrol altına alınamamış binlerce hektarda etkili çok modern su bombaları falan kullanılıyormuş ama yetmiyormuş peki bunu da geçtim. Dünyada da son derece gergin çeşitli olayların yaşandığı bir dönem. Hı hı. Belki oraya da e, geçeceğiz. Tayland'a geçmeden ama önce bu şeye ne diyorsun? İran'ın açıklaması yeterli değil dedi Amerika Birleşik Devletleri. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton İran'ın nükleer takas teklifini kabul etmesini yani Brezilya'nın ve şeyin e, Türkiye'nin Ara gerçekleştiren, gerçekleştirilen bir şey vardı. Hatta diplomatik bir başarı filan diye bahsetmiştik. Hı hı. Ama hem Amerika hem Avrupa olmaz işte. İstemiyoruz istemiyoruz demişler. Öyle mi? İran'ı cezalandıracağız biz demişler. Yani Hillary Clinton şey demiş. Bu açıklama yeterli değil demiş. İran'ın bir basın toplantısında durup bir açıklama yapması yeterli değil. Uluslararası toplum tanıyor musun? Amerika yani genellikle oraya tekabül ediyor. Tam olarak ne olduğunu anlayamıyoruz ama hani Amerika ne düşünüyorsa benzer bir şey düşünen biri bu uluslararası toplum. Evet araya da bir iki de Avrupalı karışabiliyor karışıyor. bazen. Ee, şey uluslararası toplum herhangi bir teklifi değerlendirmeden önce İran'ın pozisyonunun ne olduğunu, ne yapmaya hazır olduğunu uluslararası atom enerjisi dairesine açık ve net bir şekilde bildirmesi gerekiyor Bu iş şu anda yapılmış değil diyor Anladım ee, ve kızmış çok bu işin içinden çıkabilmek gerçekten çok zor çünkü e, hani milyon tane enformasyon ve dezenformasyon iç içe üst üste geçti çok artık hani işin içinden çıkılmasın diye zaten özel bir Özen gösterilen durum Ancak e, şunu da söylemek mümkün bu e, Mesela şöyle bir şeyler de okudum. Geçen sene e, buna benzer bir anlaşmanın yani 1200 kilo uranyumun gönderilmesi ve gelmesi üzerine anlaşmanın e, bir benzerinin Fransa ile mesela yapılmış olduğunu. Ancak son anda İran'ın caydığını caydı ne demek ne oldu da öyle oldu oraları yakalayamadım arandığım halde. Ama gördüğüm şuydu böyle bir şey daha önce konuşulmuş. Ancak geçen bir sene içinde bu 1200 kilo zaten iki katına çıkmış olacağından... Şimdi 1200 kilonun yollanmasının bir anlamı yok falan gibi bir argümanlar okudum mesela. Bunlar doğru mudur? Değil midir? Ee, herhalde bilmemiz çok kolay değil. Bu atom enerjisi kurumu da e, bir başka kapalı kutu olduğu için e, budur, bu değildir falan filan gibi bir şey de görmek mümkün değil. Yani çok böyle bilgilendirilmek istemiyorum. Bir son dakika, dakika haberi var. Öyle mi? Evet. E, Grizzu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın açıklaması var. 28 işçinin cesedine ulaşılmış. Yapılan çalışmalarda Taner Yıldız, 28 işçimizin cesedine ulaşıldı diyor. Ocak'ta mahsur kalan işçileri, kurtarma çalışmaları alırlıksız devam ediyor. Ne demekse bu, artık bir kısmının bittiğini belirtmiş. Ocak içindeki havuz mevkiinde 19 işçinin İkinci ayak denilen bölgede de dokuz işçinin cesedine ulaştık. Çalışmalara devam ediyoruz demiş. Karadon'daki asansörün kısmen tamir edilmesiyle arkadaşlarımız oradan indiler ve cesetlere ulaştılar. Arkadaşlarımız büyük risk alarak burada çalışma yaptılar diyor. Yani burada yapılan çalışmaların devam ettiğini... Aralıksız devam ettiğini ve büyük risk alarak çalışma yaptıklarını söylemenin ne manası var burada? Ya elimizden geleni yapıyoruz. Herhalde anlatılan bu. Evet. Zaten kurtarma çalışmalarıyla ilgili benim görebildiğim kadarıyla şu ana kadar eleştiri falan yok değil mi? Mevzu bu kurtarma noktasına gelene kadar hiçbir önlem alınmamış olması. Ve ve ve ve diye deminden beri bahsettiğimiz süreç. Evet. Sadece ve sadece kar odaklı işçinin hak... ...diye bir şey hiç sahip olmadı. Garip süreçten bahsediyorduk zaten. Ah, evet. Biz... ...75. yıl Cumhuriyet Kuyusu alanında... ...bulunacağız. Basın mensubu... ...arkadaşlarımdan ricam... ...Karadon'a gitmemeleri demiş. Biz bütün bilgileri buradan aktaracağız. Orada tabii... ...bir gerilim ihtimalinden de... ...bahsediyor herhalde olmalı. Cesetler Karadon bölgesinden... ...çıkarılacak... Başımız sağ olsun kalan iki arkadaşımıza ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor. Yani belli bir yere de gidilmemesini söylüyor gazeteciler için. O, o bölgeyi sadece hükümetin bilgilerine açmayı tutuyor. Hı -hı. Ki bu da pek açık toplum olmuyor galiba. Ee, evet, ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da ya yani başımız sağ olsun demiş şey, e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yıldız, kalan iki arkadaşımıza ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor demiş. Herhalde çok büyük bir umut olduğu söylemez artık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de çok üzgünüz işçilerimizin ailelerine ve Türkiye'ye başımız sağ olsun diyoruz. Diğer arkadaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz diye konuşmuş. Muazzam Hı. bir facaya an bir an tanık olmanın ağır sıkıntısını yaşamaktayız yani. Evet yani bütünüyle. Ya mesela şimdi kriz masasını ne yapıyorlar? Lav mı ediyorlar? 400 kişi çalışıyordu dediler. Ee, yani bunların çoğu kriz zaten bitti. arama kurtarmada çalışan insanlar. Kriz masası dediğimiz masada oturarak yapılacak herhalde herhangi bir şey yok. Önemli olan galiba e, bu yasal düzenlemeler ne olacak taşeronlaşmayla nasıl başa çıkacaklar sendikasyonun önündeki engelleri nasıl kaldıracaklar bunlarla ilgili bir açıklamalar var mı yok. Yani başınız sağ olsun kader iyi günler iyi günler en büyük ihtimalle çıkacak olan e, tepkiler devam ederse daha önce gördük çünkü bunun örneklerini e, ölenlerin yakınlarına tazminat falan gibi böyle e, garip haller sus payları. Halbuki e, ne beklediğimiz bu, ne istediğimiz bu. Benim dikkatimi çeken şu söz oldu. Bunu fazla da yorumlamak istemiyorum. Yorumlayacak halim de yok ama sen ne diyorsun? Bir, bir daha bakalım şu cümleyi. Anadolu Ajansı kaynaklı haber yeni geldi. Yani basın mensubu arkadaşlarımdan ricam Karadon'a gitmemeleri. Biz bütün bilgileri buradan aktaracağız diyor. ...cesetler... ...Karadon bölgesinden çıkarılacak. Hmm. Ne demek bu? Sence ne demek? Yani bize bırakın... Bu Siz konuda. karışmayın, biz Siz demek. Ben böyle anladım yani. Çünkü orada... ...çok ciddi bir... ...felaket durumuyla da... ...karşı karşıya... ...olabiliriz. Yani... Yürek paralayıcı manzaralar da olacak onların hı hı. çekilmemesini mi yani hem cesetlerin çıkarılması hem de ailelerine teslim edilmesi sırasında olabilecek felaket görüntü ve sesleri aktarmamaları için mi televizyon ve gazete mensuplarını oradan istemiyor yani istemiyoruz da dememişler zaten çok dürtüklemek için anladığım kadarıyla hani e, biz hallediyoruz gerek yok falan gibi böyle bir hal var e, zaten hani bunu çok etkili olacak bir açıklama olmadığını herhalde düşünmek mümkün değil mi hani gazeteciler herhalde şimdi gitmiyor değillerdir böyle denildiği için yani diyecek çok fazla bir şey bırakmıyorlar hakikaten hakikaten bırakmıyorlar yani ancak bir kez daha bir bu ağıtı şimdi gallerde bölgesindeki işçilerin ağıtını bir kez da Pitsigö'den dinleyebiliriz. Yapabileceğimiz tek şey bu. Çin'den mesela uzman getireceklerini söylemişler. Sanki göçükler <gülüyor> konusunda uzman olduğu kesin Çin'in. Çünkü Çin'de gayet gayet sadece ve sadece işin parasında ve enerjisinde ve ölenlerin hiçbir önemi yok. En o çok madden kazası olan yerlerden geldikten biri. geldikten sonra araştırma yapacak herhalde. Kriz masasına bir Çince rapor verir. Yani hakikaten gayri ciddi işler. Bells of Rimli'yi dinleyelim. Oh, what will you give me? Say bells of Rimli Is there hope for the future Say the brown bells of method Who made the mine owner Say the black bells of rumba And who robbed the miner Say the grim bells of blind eye? Wonder willingly Say the bells of Guy They have fangs, they have teeth Shout the loud bells of Neath Even God is uneasy Say the moist bells of Swansea And what will you give me? Say the sad bells of Remdy Throw the vandals in court Say the bells of Newport All would be well if, if, if, if, if, if, if, if, if Say the green bells of Cardiff Why so worried, sisters, why Sing the silver bells of why Oh, what will you give me Say the sad bells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 the fire say the grim bells of Blighton They will plunder willy say the bells of Clienton They have fangs, they have teeth shout the loud bells of And God is uneasy Say the moist bells of Swansea. sea And what will you give me Say the sad bells of the me the vandals in cork Say the bells of Would they well if if if if if if if if if? Slew the green bells of Cardiff. Why so worried, sisters? Why? Sang the silver bells of Wales. Senersalle Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın herkese. Evet, hem Merkel'in önemli açıklamaları var. Belki oradan başlayabiliriz. Yani Avrupa'nın geleceği tehlikede demiş Volkswagen'ın bildirdiğine göre. Ülkesinin mali sorunlarının yayılmasını önlemek için tek başına hazır harekete geçmeye hazır olduğunu söylemiş. Avro tehlikede demiş ve Yunanistan'da da galiba tam e, istenen yapılamadı. Dolayısıyla yani bir durulma e, yeni bir dalga krizin de gelmesi ihtimalinden bahsedilebilir. Bu durumda Türkiye ne yapacak bu gibi konuları konuşmakta fayda var herhalde. Evet yani şimdi başlayalım. Artık altı aymış sürer. Evet. evet. Ee, şöyle bir e, duru var. Bu e, 750 milyar avroluk bir paket değil mi? Hazırlandığı e, e, üzerinde anlaşıldı. İşte bir problem olursa e, diğer Avrupa ülkelerinde işte yardım edecek falan filan. Ama e, bu e, e, e, böyle bir girişimin e, inandırıcı olmadığı anlaşılıyor. Yani bu ekonomilerde köklü sorunlar var. Bu sorunların çözümüne ilişkin olarak adımlar atılmadıkça e, fazla bir e, yararı, hani böyle bir para var mı yok mu da belli değil ama hani ayırdık deseniz bile pek, 750 milyar bittiğinde ne olacak diye sorulabiliyor. O yüzden de Galiba paketten çok şey işte İspanya, Portekiz ve İngiltere'nin yani biz ciddi tedbirler alacağız lafı ciddiye alınıyor. Yani onlar tutarsa iyi gibi. Evet Ama, ama bütün bunların arkasında Avrupa'da ciddi bir sorun olduğu anlaşılıyor. Ve kısa vadede tabii böyle bir önlemler alındığı zaman kısa vadede bunların beklenen sonucu doğurması falan mümkün değil. Yani teknik bakımdan mümkün değil o anlamda söylüyorum. O yüzden arada iş bal gibi tökezleyebilir. E şimdi şöyle düşünelim yani bu piyasaların feraseti falan değil. yani Normal bir adam düşünelim. E, problemler içinde olan ve problemlerin artması söz konusu olan birisine borç verir mi? Vermezsin. Vermediği anda biter olay. Şimdi şu akla gelir. Peki bu bankalar ya da diğer mali kurumlar, neyse kimse yani. Oraya vermeyip de ne yapacak? Ha orada fazla sorun yok. Çünkü paraya ihtiyacı olan çok. Yani değil mi? Amerika, Amerika diyelim mesela. Amerika'nın paraya ihtiyacı var. Ve Amerika'nın böyle sorunları yok. Yani sadece Amerika değil başka ülkelerde olabilir. Dolayısıyla para Avrupa'dan, Çıktığı zaman yerde bulabileceği için Hani çaresiz veriyor Değil ee, Çekinebilir çekindiği zaman da Olaylar daha da kötüleşir Şimdi böyle bir durumda Avrupa'ya dönüp bakıyorsunuz E peki yani bir tarafta Bir sorun var öbür taraf Diyorsunuz onlar belki kurtarır Öbür taraf herkes Almanya'ya bakıyor Yani ortalıkta Hollanda var galiba durumu Şey olan ee, Şimdi bu çünkü Fransa'nın Hani niyeti bu tarafta böyle hareket ediyor. Büyük ülke Avrupa içerisinde tabii önemli var. Ama öyle Almanya'nın mali gücü ve dengesi yok. Fransa'nın mali dengeleri de şu anda sorundaydı değil ama öyle kurtarıcı pozisyonla geçecek kadar da iyi değil. Dolayısıyla çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Burada rahatsız eden beni nokta şu. Hani bir olay olur ben yere düşerim. ...yere düşmem kötü bir şeydir ama... ...yerde duruyorsam... ...o bir istikrarlı dengedir. Yere yapışmış duruyorum. Yalnız bir kayalıktan aşağı düşüyorsam... ...ayağım sürçtüyse... ...dibe mi gideceğim... ...orada takılacak mıyım bilmem ne olacak... ...belli değil. Ve o çok vahim bir sonuca doğru gidebilir. Yani bir dengesizlik durumu yatarır. Şu anda gözlediğimiz olay... ...Avrupa'da gözlediğimiz olay... ...bir dengesizlik durumu. Yani... Kestiremiyoruz. Şurada durur diyemiyor kimse. Bu tabii herkesi korkutuyor. Çünkü bilsek ya şu kadar bir zarar doğdu ve durdu. O zaman diyorsunuz ki işte alınan tedbirler de etkisini verdi. Sonucu alabiliriz. Biraz Yunanistan için böyle bir hava doğmuştu. İşte Avrupa yardım edecek. işte IMF'den de yardım gelecek filan. Sonra bence işin içini tabii kestiremediğim için bir hata yapıldı. Çok gecikildi. Gecikildi de de panik arttı. Panik artınca da e, bu işin çözümü giderek güçleşti. Şimdi geldiğimiz noktada Avrupa'nın sorunuyla da bir araya gelince şöyle bir şey var. Evet biraz vakit kazanıldı. Yunanistan'ın bazı ödemeleri yapıldı. Ama sonunda çıkıp baktığınız zaman Yunanistan'ın borç miktarı değişmedi. Yunanistan ekonomisi değişmedi. Olsa olsa küçülür önümüzdeki dönemde. Yani büyümesi söz konusu değil. Ee, yani kısa vadeyi söylüyorum. E, bu durumda Yunanistan'ın borç sorunu sadece ertelermiş oldu. Yani gelecek sene yine böyle bir kıyametle karşılaşacağız. E, veya e, bilemedin öbür sene. Yani bu 100 milyar doların hepsini e, kullanırlarsa öyle olacak. E, şimdi e, bu dolayısıyla bir, kanayan bir yara olarak duruyor Yunanistan'da. Avrupa toparlanmakta zorlandığı anlaşılıyor ee, civarımızda bizi de kötü etkileyebilecek hemen hemen her şey var yani e, şey yani, hani iksadi anlamda söylüyorum Allaha şükür savaşma yok da e, bunlar var şimdi bu durumda Türkiye ne yapabilir sorusunu çok ciddi sormamız lazım bunu ee, yani hükümetin eleştirisi şeklinde sorarsak bence boşuna vakit kaybederiz. Çünkü şöyle sorsa hükümet derse ki kardeşim madem bana kızıyorsun gel yap. Yani söyle ne diyeceksen yapacağım. Onu iyi bir düşünmek lazım ne yapabilirizi ee, Hakikaten iyi düşünmek lazım. Çünkü bir atılan olumlu bir adım var. Mali kural. Mali kural şu demek e, vallahi ben borcumu fazla arttırmayacağım. Ve önümüzdeki dönem içinde söz veriyor neden söz veriyorum? Çünkü yasa olacak geçerse meclisten. E, hükümet de yasaya bağlı olacak diyecek ki. işte bu, Çünkü yasayı ihlal etmiş olur e, bu durumda. Bunun ben çok hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Eksiklikleri, sorunları var mı? E, var. E, yani küçümsüyor anlamında söylemiyorum bunu ama bir türlü çaresi bulunur. Yani işte dendi ki mesela katlı olarak söylenen şeylerden de, e, yaptırımı yok yani e, öyle ama e, geç, kurala uyamazsa ne olacağı belli değil. Tabii böyle göz göre göre kanunu kimse ihlal etmez ama bir gerekçe bulur. Yani şu, şu şu şartlar oldu işte biz de yapamadık. E, yok canım o şartlar olmamıştı e, siz hata ettiğinizin bir e, yaptırımı yok. Ondan sonra işte e, bir bağımsız denetim olsa iyi olur deniyor. Tamam, Yani bu tür problemler var. Fakat bu olayın bir yönünü çözüyor. Bu olayın maliye politikası yönünü çözüyor. Maliye politikasının belli kurallar içinde olacağı geleceğe yönelik olarak da aydınlatıcı olduğu güvence verdiği bu kısmı çözüyor. Eğer bunu iktisadi karar birimleri yani şirketler ve hane halkları ha, bu ciddi hükümet bundan sonra böyle yapacak hatta hükümet derken hükümetler yani hükümet değilse de bu böyle olacak o çok önemli olan o yani ufak bir değişiklik ya da bir maliye bakanı veya bir ekonomiden sorumlu bakan değiştiğinde değişmeyecek bu, bu açıdan değişmeyecek bu önemli fakat Türkiye bu tür e, e, ortamlarda kırılgan noktası şey değil ee, öncelikle e, Ödemeler dengesinden geliyor Şimdi Bizim daha önce yaşadığımız olayda Hem kamu maliyesi Bir felaket halini almıştı Hem de ödemeler dengesi sorunu vardı Yani onu söyleyeyim Şimdi kamu maliyesini Zaptı rapt altına almaya çalışıyoruz ee, Hemen şöyle, Şunun altını çizmek lazım 2009'da Türkiye'nin de kamu açığı çok yükseldi Evet çok yükseldi ama diğerlerine oranla yine düşük kaldı. Öyle yükseldi. Şimdi onu aşağı çekeceğiz. Çektiğimiz filan şeyde iyi yolu bir rakama doğru çabucak bu kural uygulanırsa gidiyor. O iyi bir şey. Türkiye'de kamu borcunun milli gelire oranı yüksek değil dünya standartında şu anda. Bu da iyi bir şey. Bunların hepsinin altını Şimdi o yüzden ikinci sorunumuz bu ödemeler dengesi sorununa bakmak lazım. Şimdi ödemeler dengesinde. Ee, açığımızın işte %4-5 e, civarında bir şey olması e, söz konusu. E, bekleniyor bazı, bazı tahminler o yönde. E, elimize geçen rakamlarda e, 2009'a oranla çare açığımızın hızlı arttığını gösteriyor. Bunda da şaşacak bir şey yok. E, o yıl buhran yılı e, zaten ithalatta yapmıyor, bir şey yapmıyor, cari açığı bilmiyor. Ama şunu görüyoruz yine Türkiye ekonomisi bu yapısı e, büyüme hızlandığı zaman hemen cari açık yaratıyor. Şimdi e, bu ne demek? Dışarıdan kaynak temini demek. İşte demin anlattığım ortam e, şeyi e, bizim üçün de resmi. Çünkü Türkiye iktisadi ilişkileri ile açısından Avrupa'ya epeyce bağlı bir ülke. Dolayısıyla Avrupa'daki olayların Türkiye'yi olumsuz etkilemesi çok e, daha kolay. Yani bilmem Brezilya'da olmanız ya da e, Avustralya'da olmanızdan farklı bir durumu var. E, bu nedenle bir müddet sonra piyasalarda yani tamam bu e, sorunlar var, bu sorunlardan en etkilenebilecek olanlar kimlerdir listesi ön plana çıkmaya başlar. Bu listeyi zaten yapmışlardır. Yapmaları da doğaldır e, bu tür karar ama yani şu anda sıra oraya gelmediği için bir, biz bir şeyini belki görmüyoruz ama yavaş yavaş göreceğiz. Çünkü dünya eskisi kadar çok likitte sağlayan bir dünya olmayacak. Zaten eskisi yanlış. E, bu yeni dünyada da, da likiditeyi talep edenler yani bu mali kaynakları ta, talep edenler var olma devam edecek. Onlar arasındaki yarışta da Türkiye bu yapısıyla ön planda olmayacak. En ön planda Amerika varken ondan yarışamazsınız zaten ama ne bileyim işte Kore ekonomisi bilmem işte e, Hindistan'a bile sayabilir hatta. E, gerçi Türkiye'nin borç dengeleri filan Hindistan'dan iyi ama yani Türkiye'nin öyle bir sıkıntısı var. Bunun çözümlerini kolay değil. Ee, niye kolay değil? Tamam bundan başımız derde girebilir deyip büyüme hızını sıfıra çekmek diye bunu çözer. Ama o zaman da e, işte istihdam sorunu nasıl çözülür değil mi? Ekonominin bu dünyada önümüzdeki dönemde yaşayabilirliği sorunu nasıl çözülür? Bunlara karşılaşıyoruz. Evet. Ee, böyle basit bir e, reçete yazarak geçiştirilecek bir durum değil onu söylemek istiyorum ee, Türkiye'nin cari açığını büyütmeden büyüyebilmenin yollarını bulması lazım o da bugünden yarın olacak iş değil ama bugün başlamazsak yarın da olmayacak evet peki bu şimdi Angela Merkel Almanya Şansölyesi Euro projesi ya da Avro projesi çökerse Avrupa projesi de çöker diye çok yani Avro'nun kurtarılamaması halinde bunun hesaplanamayacak sonuçları olacağını söylemiş ee, BBC Türkçeden de hatta Boris of America'dan da görmemiz mümkün. Şimdi bu büyük ölçüde çok endişe verici değil. gelmiyor mu genel böyle Angela Merkel gibi ciddi birinden de gelince? bir noktanın altını çiziyor bu. Bakın bu işi ciddi tutmak zorundayız. Bu ciddi tutmanın da her ülkeye faturası vardır. Ee, ben bu faturayı Almanya'ya paslarım şeklinde bu olayı çözemeyiz. Yani Almanya çözmez değil, çözemeyiz. Herkesin bir şey yapması lazım. Yapılmaması ise bu anlama gelir. Aslında Angela Merkel malumunu ilan ediyor. Evet, malum. Yani ilan ediyor. Herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Fakat bunun bir siyasetçiden ve Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesinin başbakanından duymuş olmak şu anlama geliyor. Ben bu konuda sert önlemler alınmasını gündeme getireceğim ve siz de buna uyacaksınız. Ben emrettiğim için değil, aksi halde bütün bu Avrupa Birliği projesi e, büyük darbe yiyeceği için O yüzden Belki de hükümetlere yardım için böyle söyledi Her hükümet tabi Ülke içinde muhalefetle karşılaşıyor Ya ben işte e, Bizim harcamaları kesmeyin Şunu yapmayın bunu yapmayın diye Böyle bir e, ultimatom gibi konuşma e, Aslında Tehdit etmiyor kimseyi ama yani Çok tehlikeli bir duruma gidiyoruz diyor hep beraber Böyle bir konuşma o zaman belki işte ülkelerin hükümetlerini halklarına dönüp görüyorsunuz Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi bile bu kadar korktuğuna göre bizim bunu el birliğiyle yapmamız ve bunu paylaşmamız lazım. Artık bu hükümetimizin bir programı olmaktan çıktı, ulusal bir dava haline geldi. O yüzden de işte destek verin deme şansı verin. Ben öyle yorumluyorum söylediğini. Evet, peki Yunanistan'ın da sorununun çözülmediğini anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Yunanistan bu borcu normal şartlarda ödeyemez. Bu borcun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Yani borcun varisi gelecek yıl gelecek olan borçlar bundan işte 7 yıl 9 yıl sonrasına ertelenilecek. Yani atıyorum rakamları tabii. Böyle bir şekilde yeniden yapılandırma yapılması gerekiyor. Çünkü bakan herkes Yunanistan bunu ödeyemez. Ödemez değil. Yani ikisi arasında fark var. Yunanlar borçtan ödemezler. Bu uygun bir laf değil tabii. Böyle bir şey yok. Ama ekonominin neyi üretebileceği, ne yapabileceği meydanda buradan bunu ödemesinin çok zor olduğunu söyleniyor. Şimdi Türkiye'de bu borcun yeniden yapılandırmasını yaptı. Dolayısıyla bu böyle çok ayıp olan bir şey değil. Ama Türkiye'nin bir problem, Yunanistan'dan bir farkı var. Türkiye'de kamu borcunun önemlice bir kısmı Türk finans sektörüneydi ve Türk halkınaydı. E, dolayısıyla hükümet sıkışık durumdayız. Ey vatandaşlarım gelin yani borcumu inkar etmiyorum ama mevcut kağıdı daha uzun vadeli kağıtla değiştiriyorum dedi. İnsanlar istemese bile bunu arzu etmeseler bile durumunda çok iyi olmadığını gördükleri için değiştirdiler. Ve doğrusu isterseniz zararlı da çıkmadı. Çünkü Türkiye, hükümet sözü, yani Türk devleti sözünde durdu, parayı da ödedi. Şimdi Yunanistan'ın problemi böyle değil. Yunanistan'ın devlet borcu bir kere dış borcunun önemli bir kısmı. İkincisi bu e, şeyin e, e, dış borcunun önemli bir kısmı olduğu için de bunu kağıtları elinde tutanlar yabancı. Şimdi bu çok fark eder. Yani Türkiye'de bir insana ciddi bir programla ik, ikna edebilirsiniz. Yani o hükümetten yana da olur, karşıt olur, hiç önemli değil ama benim hükümetim, benim ülkem e, sıkışık durum, bu da anlıyorum. Sözünde de duracağına eminim filan. Ama bir tanımayan, bir ülkeyi tanımayan, bir yabancıyı ikna etmek zordur. E, herkesin de kendine göre bir sorunu vardır. Yani bir Fransız Bankası'nın derdi başkadır, Alman Bankası'nın derdi başkadır. Dolayısıyla bu e, Borcun yeniden yapılandırılması e, olayı da kolay bir olay olmayacaktır. Sonuçta Yunanistan'ın bu borcu ödeyeceğine benim kuşkum yok. Öyle veya böyle. Yalnız söylenen vadede bu olmaz. Hmm. Şimdi bu yeniden yapılandırmayı yapmak ne demek? E, bir ülkenin bankasını düşünelim. İşte Fransız diyelim, Alman diyelim fark etmez. O bu borcu verirken işte gelecek sene Temmuz'da o paranın kendisine ödeneceğini düşünüyor. Ona göre hesap yapıyordu. Şimdi o para o tarihte ödenmeyecek. Tabii onların hesapları, planları, programları bozulacak. E bu da tabii sadece Yunan ekonomisiyle ilgili bir şey etkilemeyecek. Çünkü o belki alacağı parayla ne bileyim Hollanda'da bir şeyi finanse edecekti. E, öyle bir şey yapmıştı. Şimdi burada o bankanın bütün bu kararlarını gözden geçirmesi belki o projeleri finanse etmekten vazgeçmesi falan gibi problemler ortaya çıkacak. Yani kolay bir iş değil. Rakam da düşük bir rakam değil. Ee, ama görünen o. Ama bu bugünden yarın olur mu? Hayır. Çünkü bu e, hem Yunanistan hükümetinin hem de Avrupa'nın IMF ile beraber yaptığı girişimin e, başarısızlığını daha ilk günden ikna, e, ilan etmek gibi. Gerçi anladığım kadarıyla artık senin alanına ama Uluslararası potika böyle yürüyor galiba. Yani İran tabii la bir anlaşma imzalmıyor imza almıyor. daha imza kurmayı bırak ortalıkta iken nasıl olsa bunu anlaşmaya tut tutmazlar sözünde denip bunun devam kararı çıkaracak? Karar artık. alınabildiğine göre belki bu da olur ama yani normal olarak beklenmesi gereken. Ee, bu önümüzdeki sene bu işi yani 100 milyar doların alttan kalkabileceği dönem bu iki yıl bu iki yılın e, içerisinde oturup düşünüp e, geri kalanları üzerinde e, yeniden yapılandırmaya gitmek. Tabi bu çok sarsıcı olacak. Yani, evet, yani ben de epek bunu konuşacağımızı tahmin ediyorum burada. Evet e, o yüzden de e, biraz korksak iyi olur diye düşünüyorum. Yani çok başka konularla uğraşıyoruz. Onların da tabii zamanlamasını yapmak öyle o kadar kolay değil ama bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor ve şimdiden mesela şirketlerin kendilerini kendi işleri açısından dış kaynağa bağımlılıklarını düşürecek bir şey yapamadıklarına bakmalar lazım. Verimlilik artışı için bir şeyi kendilerinden üzerine gitmeler lazım ve tabiiatıyla da e, şeyin kamu e, yetkililerinde bu konuda bilgi vesaire gibi destek vermesi lazım. Evet daha epey konuşacağımız anlaşıyor. Peki çok teşekkür ben ederiz teşekkür Hasan. Hasan Ekonomi Notları. Trying to change the system from within I'm coming on, I'm coming to reward them First we take Manhattan And then we take the In the heavens I'm guided by the breath mark on my skin Cocker'dan First We Take Manhattan Cohen'ın şarkısını farklı bir yorumla dinledik. John Robert Cocker ama herkes Joe Cocker diye biliyor. Sheffield'da İngiltere'de doğmuş Yorkshire'da 1944'te bugün onun için çaldığımız bir şarkıydı. Ve devam ediyoruz programımıza saat 9.38 Açık Gazete programında Açık Radyo 94.9'da Son aldığımız haberde Zonguldak'taki Grizu faciasında 28 işçinin cesedine ulaşıldığı haberi vardı. Ve diğer iki kişiden henüz bir elimize ulaşmadı. Ama çok yüksek bir umut beslemenin imkanı olmadığını da söylemek lazım üzülerek. Evet başka bir haberi konuşuyorduk son dakika haberi geldiğinde Zonguldak'tan bu da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Brezilya ile beraber bir diplomatik başarı diye kabul edilen işte nükleer takas meselesinin olmasıydı fakat pek Amerika Birleşik Devletleri buna sıcak bakmadığı gibi Belki Nicolas Sarkozy hariç Fransa'dan böyle ılımlı bir şeyi konuşan geri kalanında dünyanın da uluslararası toplum diye de kendilerini ifade ediyorlar. Pek olmadı diye açıklamalarda gelmişti fakat e, yani aslında Amerika'yı biraz da ters ayak üzerinde yakalanmış gibi görünüyor. Nedense asla olmayacağını zannediyorlardı herhalde birdenbire. İşte Erdoğan'ın da Lula'nın da ve iki Selçuk Morin ve Davutoğlu'nun da dışişleri bakanlarının da İranlı meslektaşlarıyla bir araya gelip birden anlaşmaya varınca ha, ama biraz mızıkçı durumuna düştüler doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da. Son derece soğuk karşıladılar. Ertuğrul da Birleşmiş Milletler Daimi Delegesi de ilginç bir tepki göstermiş ve daha şey bir teşvik edici bir beyan beyanat bekliyordum yaptırımlara inanmıyorum ve kimsenin de bizim bu yaptığımızı bu gerçekleştirdiğimiz şeyi yani Brezilya ile filan beraber buna itiraz edeceğini de düşünmüyorum herhalde Amerika Birleşik Devletleri son itiraz edecek kişiydi diye konuşmuş böyle pek alışık değiliz aslında. Türkiye'den de böyle sesler gelmesine çalışmıyor çünkü bunlar. Herkes biliyor demiş. Yaptırımların işe yaramadığını. E, yani zaten mevzu yaptırımdan çok artık hani İran'a girilse mi tepeden mi bombalansa e, yok yok en iyisi falan diye devam eden bir sürecin parçası. Hani nazikçe bir yaptırımlar yaptırımlar lafı var da ortada. Savaştan bahsediyoruz değil mi? E i̇şte değil. Büyük oranda. Ama ya da en nihayetinde. Lafta şey var işte yaptırımlar daha da koyu olacak. Yalnız yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bizzat kendi önerdiği bir şeyi uyguladılar. Şimdi anlaşmayı yaptılar. Evet arada belki de bir miktar daha zenginleştirilmiş. uranyum konusunda artır aradan geçen anlaşma olmayan zaman içinde İran'da bunu üretimi artırmış olabilir. Ama herhalde bu da diplomatik bir şeyle çözülebilir. Yani en nihayetinde bütün Amerika'nın ve diğer ülkelerin istediği işte uluslararası camia dedikleri, toplum dedikleri şeyin istediği anlaşma oldu. Şimdi olunca da olmadı. Bu yetmez diye söylemeleri. Hatta bir de muğlak bir laf etti Hillary Clinton. Dışişleri Bakanı Amerikanı diyor ki biz Çin'le de ve Rusya'yla da konuştuk. Onlar da memnun değil filan gibi laga etti ve bu mutlaka Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne getirip yaptırımları artıracağız deyince çok tuhaf bir durum oldu. Sarkozy'ye pozitif bir adım diyor. L şeyi beklemiyorlardı anlaşılan. Yani Brezilya başkanı Sil Lula da Silva yüzde yani %99 şansımız var, başaracağız İran'la demişti. Anlaşılan bu gibi ülkelere pek inanmıyorlar. Öyle yani, mi? E ya tabii anlaşmayı yapacağız deyince inanmadı herhalde. Yani Brezilya Türkiye'nin Brezilya ve Türkiye'nin aslında bayağı 2009 Ekim'indeki anlaşmanın onaylattıkları görülüyor. Hı hı. Yani Cenevre'de, İran'ın da işte zenginleştirilmiş uranyumunun büyük kısmını Rusya ve Fransa'ya göndereceğini yeniden işlenmesi için... ...sonra da işte şeyler olarak, çubuklar olarak e, tıbbi bir araştırma reaktörüne Tahran'da gelmesi yeni anlaşmada... Yani Brezilya ile Türkiye'nin de aralarında kotardıkları da böyle yarısını işte bunun zenginleştirilmiş uranyumu Türkiye'ye götürmesini yani Fransa ve Rusya yerine Türkiye ye gelmiş olacak böyle bir şey. Yani o Ekim ayına göre daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahip olabilir ama İran'ın hala dışarıya gönderme kabul etmesi diyorlar mesela Robert Dreyfus'un da The Nation dergisinde bir analizi var bu konuda e, bu diplomasinin görüşmelerin hala çalıştığının göstergesi diyor ama reaksiyon Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bazı yerlerde tamamen negatif sanki mesela yani Rusya ile Çinlileri Çin'i de bir kendisine çekip İran'ın üstüne tepesine binmekten başka hiçbir kaygısı yokmuş gibi görünüyor diyor. Obama'nın ki haklı Hı -hı. diye düşünebilir insan. Washington Post mesela nasıl bir yorum yapmış biliyor musun? Kötü bir pazarlık demiş. Aşağılamış ve küçük demiş. Hatta Obama yönetiminin bütün çabalarını da boşa çıkarır gibi bir yorum getirmiş Washington Post. Artık inanılması güç bir şey bu yani. Yani Ayetullah Ali Hameney rejimine bir darbe vurmaya hazırlanan Obama yönetimini baltaladı diye bir yorum getirmişler ki çok Hakikaten bunu da artık bu medyanın durumunu da baştan bir daha gözden geçirmemiz mi gerekiyor? Nedir yani? yani Brezilya ile Türkiye'nin şeyini diplomasi başarısını da şey diye nitelendirmiş. Çıl, çılgına dönmüş yani Washington Post gazetesi. Küçük, daha küçük devletlerin nükleer... Güç ve prestije kavuşmaları yolunda yaptıkları bir darbe demiş. Yani Amerika'dan başkası olmaz demeye getiriyor Washington Post. Belki de onlar haklıdırlar. İmperyal olan, kral olan odur ama Lula da tam da bu konuda bir konuşma yapmış anladığım kadarıyla. MTV'de değil mi o şeyde? Ee, aslında Lula ve Güney Amerika'da aslında ciddi anlamda bir değişiklikler işte. Çeşitli oranlarda ve çeşitli sorunlarına rağmen devam ediyor. Bunu biliyoruz. Ve hani arka bahçe olma durumundan da bir miktar çıktığını da söylemek mümkün. Ee, Latin Amerika'nın. Ve yeni bir siyaset tahayyülü oluştuğunu da söylemek yine mümkün. Ee, Ama o şimdi Bospuyan pek bundan yana değil. O eski siyaseti istiyor. Emperyal siyaset anladığım. Bunun parçası değiller mi? Yani Irak'ta savaş çıkarken farklı mıydı durum? Afganistan'da savaş ama çıkarken farklı gibi mıydı? Gibi gösteriyorlar kendileri. Değil mi? Onlar bağım, ne? Tarafsız ve objektif bakıyorlar evet. dünyaya ve real politiği çok iyi anlıyorlar. Fair and balanced reporting yapıyorlar. Yani adil, adil ve, ve dengeli. dengeli. Tabi. Ee, yerseniz öyle. Ama pek yenildiğini söylemek mümkün değil. Amerika dışında, ülke içinde propaganda için gayet geçerli ama e, Lula diyor ki aslında. Daha geniş bir yeni küresel yönetimden bahsediyor. Der ki kendisi 1945'in dünya siyasetini temsil ettiğini, Birleşmiş Milletler'in 2010 ihtiyaçlarına cevap veremediğini söylüyor. Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika, Hindistan ve Japonya'nın eksikliğinin hesaba katılması gerektiğini söylemiş ve Birleşmiş Milletler'in koltuklarında oturan ve karar alan güçlü ülkelerin değişiklik istemediklerini kaydetmiş. Buna iddia diyelim, kayıt demeyelim. Belki doğru değildir. Ee, Lule ayrıca G20 ülkeleri liderlerinin G20 içinde ne, kadar, ne karar alırlarsa alsınlar ülkelerine geri döndüklerinde verdikleri sözleri yerine getirmediklerinde savunmuş. Ama çok ayıp yani. Erdoğan duymasın bunu. Çünkü G20 ülkelerinden biri de Türkiye sürekli olarak bir mazlum edebiyatı biz fakir ezilen falan diye devam eden ee, bir yandan da dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olarak alınan her kararına altında tıkır tıkır imzası var. Ee, başka türlü karar alması ile ilgili de aslında ihtiyaçlar olduğu çok açık. Böyle bir talep var aslında. Uzun süredir dillendirilen. Şimdi bir kez daha dillendiriliyor Lula tarafından. Yeni olan bir tarafı yok aslında bu talebin. Yok ama önemli bence. Önemli tabii yani, ki. Yani yeni olmaması değildir. sıkıcı olduğu anlamına gelmiyor. <gülüyor> bir de tabii şey de Davutoğlu da yanlış gör, gör duymadımsa size hayal meyancı şöyle bir El Cezire'de gördüm. Şey diyor yani e, bu kadar bizi çalıştırıp sonra da daha Anlaşmayı görüşmeye bile imkanı yani anlaşmayı daha açıklar açıklamaz da şey denirse diyor bu da ciddiyetini işin bir hayli bozar demiş enteresan bir durum var yani neyse onu da geçelim Tayland'a borsayı yakmışlar sadece borsayı değil aslında e, 20 tane binayı yaktı e, göstericilerin söyleniyor e, bu 20 binanın pek çoğu işte büyük alışveriş merkezleri, e, ticaret merkezleri gibi binalar. E, Zenginlik ifade eden yerler yani. Genel anlamıyla evet. evet. E, yani aslında bunların tabii buradan başlattığımızda filmi... ah ...Vandaller diye devam edebileceğimiz bir hikaye var. Halbuki barışçıl, aylardır süren protestolar vardı. Neyin üzerine? Tayland'da darbe oldu. E, We Love Soldier e, yazan pankartlarla insanlar gezi darbe sırasında... Ee, ...bunun da sebebi vardı tabi... Ee, ...reklam ajanslarıyla çalışan bir darbecileri... ...olan herhalde tek ülkeydi... Ee, böyle ...tek bilmiyorum ama yani... ...hiç öyle bir şey görmemiştim ya... <gülüyor> ...tankın üzerine adam çıkarıp... ...eline We Love Soldier yazan... E, ...pankartlar vermek falan... ...çok kaliteli de reklamcılarla çalışmadıklarını... ...düşündürmüştü açıkçası bana... Ee, ...yani aslında... ...buradan başlayan bir hikaye... ...darbenin ardından... Ordu yönetime el koymuştu ve Taksin-Şinavatra'yı devirmişti. Şimdi bu gösterilerin aslında bir kısmı göstericilerin Taksin-Şinavatra'nın geri getirilmesini bir kısmı ise darbecilerin defolup gitmesini istiyor. Böyle bir ortaklaşma yok ama şöyle bir ortaklaşma var. birliği yapıyorlar burada. Ordudan ve darbesinden kurtulmak istiyorlar. Bu çok net ve haftalardır sokaklardaydı Kızıl gömlekliler bir koalisyon yani Kızıl Gömlekler aslında bir grup değil. Pek çok insanı e, içinde bulunduran silahlı grupları da içinde bulunduran gayet barışçıl göstericileri de içinde bulunduran bir grup. Eee... Sonuç ne oldu? İşte Şok. dün barikatlar yarıldı tanklarla e, ve ardından askerler takır tukur ateş edildi. Bangkok'un daha öldürdüler Bangkok'un başkentin ortasında. Odu birliklerin operasyonu 6 muhalifin daha cesedi bulundu diyor. Akıl durdurucu dehşet ve vahşet manzaraları var. Yani bu son müdahalede ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi bir düzine Tapınağın içindeymiş cesetler. Patum Vanaram diye bir tapınak Associated Press'ten Anadolu ajansı veriyor. Ve bir de isyancıların tarafına geçen, muhaliflerin tarafına geçen bir generali de sniper ateşiyle muhtemelen vurup kafasından öldürmüşlerdi. Ya yani askerlerin baskını sonrasında yüzlerce kişi tapınağa sığınmış. Yani tapınmak üzere değil orada. Hatta gazetecilerden biri Kanadalı Mark McKennon kurşunlar üzerimizde vızır vızır uçuşuyordu demiş. Böyle bir şey. Ama görüşmeler başlamış. Operasyonu durdurmuş. Buna sevindin herhalde. 12 kişiyle atlattık diye. Sokağa çıkma yasağı ee, Aslında 12 kişi atlatılmasının sebebi liderlerin, kızıl gömleklerin liderlerinin artık bu durumda zaten protesto gösterisine devam etmenin bir anlamının olmadığına karar vermesi ve daha fazla insanın ölmemesi için teslim olacaklarını açıklayıp insanlara evlerinize dönün demiş olması. Öyle mi? Yani, yani 20 dakika içinde bir sürü o asla tekel çadırlarını hatırlattı bana. Yani bu karar çıktıktan sonra bir süre barış çağrış yaşandı ve 20 dakika sonra kimse yoktu zaten. Herkes evlerine geri dönmüştü. Şimdi bunu tabii Voice of Amerika'da ilginç bir dille vermiş. O ne diyor? Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Tayland hükümeti başkent Bangkok ve 21 ilde gece sokağa çıkma yasağı ilan etti diyor. Biraz understate etmişler yani. Hafif Hafifletleştirilmiş bir şey. Yani 12 kişi ölmüş tapınağa sığınanların üzerinde vızır vızır kurşunlar uçuştuğunu söylüyor batılı gazeteciler filan. Çatışmalar şiddetlendi diyor. Yani düpedüz üstüne çullanıp öldürme operasyonundan başka bir şey değil bu tabi. Turizm endüstrisi, seks turizmi falan biraz zorla düşecek herhalde, değil mi Tayland'da? Ee, yani aslında Tayland'da seks turizmi zaten ülkenin bütünüyle hani eşitsiz ve sıkıntılı durumunu herhalde iyi öne çıkartan şeylerden biri. Ee, kadınlar, erkekler, çocuklar, pek çok insanın seks turizminin parçası olarak çalıştığını biliyoruz Tayland'da. Bu olağan hal, değil mi? Olağanüstü hal durumu ilan yok, edilmesini yok. gerektirmiyor. Yok yok. Ama şimdi olağanüstü halde kaldırılmış zaten her şey süt liman olmuş. Çünkü zaten öldürüyorlar yani. En çok tabi sen borsanın iki gün kapalı kalacağına üzüldüm. tatsız oldu tabi. Merkez Bankası da üstelik kapanmış. Çünkü onlar orasında bir yakma yıkma vaziyetleri varmış. Gelelim Kırgızistan'a. Orada da olağanüstü bir durum varmış. Olsa gerek ki olağanüstü hal ilan edilmiş. Nasıl Kır yani? Evet Celal Abad kentinde etnik çatışmalar başlamış ve eski devrilen başkan Kurman Bekbakiye taraftarlarıyla Geçici hükümetin Roza Otumbaya başkanlığındaki geçici hükümetin adamları arasında ya da insanları arasında kavga çıkmış En az iki kişi ölmüştü çatışmada şimdi de olağanüstü hal ilan edilmiş Burada bir de Kırgızlarla Özbekler arasında problem varmış. Amerikan üstleri konusunda bir problem yok ama Kırgızlarla Özbekler problemli. Taliban da Bagram'a saldırmış. Bu da olacak iş değil ya. Amerika Amerikan işgalinin kalesi. Bagram hava üssü en iyi korunan ve en büyük üslerden biri belki de birincisi. İsyancılığa şey olmuş ama Voice of America onu da güzel vermiş. Bagram hava üstüne saldırı, saldırı militanlar püskürtüldü diyor. Ee, püskürtüldü dediği öldürüldü. Evet. Zaten hani e, askeri terimlere gerek var bilmiyorum nezakete giriyor onlar. E, gayet düzden işte öldürüldüler. Fakat şu var e, bir Amerikalı sivil görevli ölmüş. O sence sivil mi? Bagram üstünde bir katip filan olamaz değil mi? Sekreter değildir öldürülen herhalde. Evet. Dokuz asker yaralanmış bir sivil öldürülmüş. Askeri üste siviller de mi varmış? E var her zaman çalışır ama. Yani Bagram gibi askeri üste de mi? Tabii itapeyden. Anladım. Daktilo kızlar falan. Ha. Öyle mi? Güzel. Yok mudur? Bilmem. <gülüyor> herhalde yok. <yoktur>, ne bileyim. <gülüyor> Aslında çok da bilemiyoruz bunları ama mesela ben de hani bir şey ekleyeyim bari. Görüyorum ve arttırıyorum. Pakistan'da da etnik çatışmalarda dün 23 kişi ölmüş. E, Sint eyaletinin başkenti Karaçi'de. Hintli Göçmenler Partisi ile Peştunların Ulusal Avami Partisi. Taraftarlar arasında sokak çatışmaları olmuş ve 23 ölü var etnik çatışmalarda. Beni tabii burada yani bu her günün en korkunç şeyleri fakat bu haberdeki birkaç ayrıntı dikkat çekici. En azından bunu söyleyebiliriz. Bir kere Bagram hava üstüne militanların saldırması öyle kolay kolay düşünülecek ve gerçekleştirecek bir şey değil. Yani Bağdat'taki işte Green Zone'a e, gibi yeşil bölge tamamen muhkim, muhkem bir yer tahkim edilmiş. Fakat 10 e, Afganistan şey üstlenmiş Taliban üstlenmiş bu saldırıyı ve ne demiş biliyor musun 20 şey mi vardı bombalı intihar bombacısı gönderdik oraya demiş. Yani artık böyle birer ikişer bile değil intihar bombacıları dünyanın durumu o hale gelmiş durumda. Yani kendilerini bir sebeple patlatıp başkalarınınla beraber kendilerini yok etmeye kararlı kadın ve erkekler artık onlar 20'şer gidiyor dünya bence biraz endişe verici bir noktaya şey olmuş. Bir de bir NATO askeri ölmüş. Bu NATO ne tarafa razı diyor? Üç tarafı denizlerle mi çevrili? Hangi ülke bu NATO? Ee, dört tarafı o aslında gezegenlerle çevrili. Bir atmosfer içinde olan tüm dünyayı kapsıyor NATO. Artık Katiyen ülke verilmiyor. Bir NATO askeri öldürüldü. Çünkü NATO'nun istediği şey de bu. NATO e, soğuk savaş sonrası biz ne halta yarayacağız e, adlı soruya bir cevap vermekle ilgili çok ciddi çalışıyor. Ve verdiği cevaplar aslında bayağı dünya jandarmalı. E, i̇şte Somali'de korsanlar mı var bizim işimiz e, falan diye devam eden bir hikaye. E, asla politik değiller. Artık politik olmak ayıp biliyorsunuz. E, politikanızı uyguluyorsunuz ama işte e, hayır kurumu yani bir çeşit onlarda. Biz bu arada şeyi de vermedik dün 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda tatildeydik. E, evvelki gün Kabil'de bir NATO konvoyuna saldırı düzenlenmiş. 6 NATO askeri dahil 18 kişi ölmüş. Kan gövdeyi götürmüş yani. Neyse sonra baktım ben ölen askerlerin 5'i Amerikalı, 1'i Kanadalıymış. Yani bunlar Amerikalı, NATO'lu. Kanadalı NATO'lu diye bakacağız herhalde. İntihar bombacısı çok feci bir şey, detaylar da var. Ama e, neyse ki NATO Genel Sekreteri Anders Fogh, Fogh Rasmussen ve Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzay'ı saldırıyı kınamışlar. Bizim de içimize su serpmişler. Saldırının kınanması gerçekten e, önemli herhalde. Bu arada... E, Pakistan demişken pa Pakistan'da Facebook'u yasaklamış. Niye? Niye olmasın? <gülüyor> Birinci cevabım çok net bu. Hayır ben ee, hani karşı olduğundan diye itiraz Anladım. Ne Onlar niye uygun yok. görmüşler diyorsun? Hı -hı. Ee, şimdi efendim, ...İslami avukatlar adlı grup Lahore Yüksek Mahkemesine bir şikayet te bulunmuş Facebook'un derhal yasaklanmasıyla... ile ilgili. Ee, Forumun temsilcisi Esersiddık diyor ki Facebook üzerinde düzenlenen bir yarışma hakaret e, içermiyor ama e, peygamber karikatürleri yapmasını istiyor insanlardan. Böyle bir şeyi herhalde Pakistan'lar görünce kolları bacakları bir ara, yer, yere düşüp bir gövde olarak kalıveriyorlar falan öyle bir şey de olabilir. Çok tehlikeli e, ve bu yüzden de e, Pakistan'da bu sabah itibariyle karikatür yarışmasının link Facebook sayfasına girişin engellendiği ancak genelde diğer Facebook sayfalarına girilebildiği bildiriliyor. Bu arada oh, Türkiye'ye yansıışı Facebook kapattılar. Yani Türkiye'deki böyle hösürt kapatmamış <gülüyor> Pakistan'da. Bu arada çünkü mesela girin bakalım e, YouTube'un herhangi bir sayfasına desek. Başbakan Erdoğan dahil hepimiz girebiliyoruz ama e, yasal olarak değil. Örneğin. E, evet o yasak devam ediyor haberleşiyor. Ne kadar geriler değil mi? Evet. İşte şimdi biz de böyle mi olacağız şeriat tehlikesiyle falan diye düşünesi geliyor insanın. E, olmuşuz bile ne gerek var. Düşünmeyelim. Üstelik şeriatsız becerdik. Diye memnun da olabiliriz herhalde. Yani Muğla'da vurulan öğrenci de ölmüş olaylarda. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şerzan Kurt hayatını kaybetmiş. Bir Gün Gazetesi bunu manşetten veriyor bugün. Eee ve çok sayıda arkadaşı da sloganlar atmışlar. Şerzan Kurt'un babası Ömer da hastane önünde yaptığı konuşmada Malazgirt Savaşı Kürtler sayesinde kazanıldı. Kürtler Mezopotamya'dan gelen Türklere ev sahipliği yaptı. Misafirperverlik gösterdi ama gelinen noktada Kürtler ötekileştirilmeye çalışılıyor. Buradan hükümete sesleniyorum. Açılımın gereğini yapın ve arkasında durun. Bu olayın arkasında karanlık güçler var. Bunlar ortaya çıkarılsın. Adalet herkes içinse eğer rolünü iyi oynasın ve gereğini yapsın demiş. Yani adalette eşitlik talep etmiş ki önemli bir talepte bulunduğunu söyleyebiliriz. Ben okum, okumak için gönderdim oğlumu. Sosyal demokratların çok olduğu bu yerlere gönderdim. Ama buraya ilim irfan öğrenmeye gelen birine kurşun sıktılar demiş ben oğlumun mezuniyetine gelmek isterdim şimdi cenazesini götürmeye geldim demiş organlarını da bağışlamak için gereken imzaları attığını belirtmiş Ömer Kurt öyle işte durum ağır durumların bir başkası da o bu arada Baykal kadere değil biçime kırgınmış Ay boş ver saat 10:02 ki yarın anasılsa kaldığımız yerden devam edebiliyoruz ona. Kurultaya az kaldı. Ee, özet geçersek Kılıçdaroğlu galiba kurultayda seçilecek. Ee, ardından asıl hikaye olan MYK ve PM üyeleri kısmı henüz daha muğlak. Daha doğrusu ortada net bir şey yok. Ee, herhangi kimler olacak onlar falan filan. Bütün Türkiye'nin kaderini değiştirecek güç çapta bir lider olması ihtimalini düşük mü görüyorsunuz? Aslında neden olmasın bence her politika bunu yapabilir ancak burada önemli olan hangi politikalar? Çünkü Deniz Baykal'ın bizatihi şahsından falan kaynaklı bir durum yoktu. CHP'nin politikaları sonucu insanlar CHP'ye oy vermediler ve vermiyorlar. Hangi politikalar? Aslında söylemiştik hemen kısa yine söylemek mümkün. Mesela Kürt sorununa barışçıl çözüm. ...yerine silahı savunuyor olması, halkın değil ordunun yanında yer alıyor olması... ...Ergenekon'un avukatlığını üstlenen bir parti olması... ...milliyetçiliğin her türüne göz kırpan, bir garip böyle bir etnisite üzerine kurulu bir hali olup... ...ama sosyal demokrat ama asla bundan bahsetmeyen parti olması... ...işçi sınıfıyla hiçbir bağlantısı olmadığı halde ve orta sınıflardan oy aldığı halde... ...sosyal demokrat denmesi ama olmaması falan sürekli bir olup olmama hali... Ama olabildiği katılaştığı yerlerin daha çok devlet siyaseti evet, olması yani, gibi bir sıkıntısı vardı e, e, partilerin. Yalga reformunu ve diğer reformları da pek savunmaması değil mi? Ama bunların hepsini değiştirebilecek yepyeni genç bir kadro gelebilir. Peki gidiyoruz. Evet. Son bir haber daha verelim bari. Ee, hani işçi haberleriyle girdik işçi haberiyle çıkalım diye. British Airways'te de hala da e, grev ile ilgili tartışmalar devam ediyor. İngiliz Hava Yolu şirketi British Airways e, 20 günlük bir grev kararı aldı çalışanlar. Ancak mahkeme kararıyla yasaklandı grevleri. E, bu da hani demokrasinin ne kadar işlediğine dair antipatikler tabii. E, neden derseniz işte birkaç tane sorun yüzünden böyle davranıyorlar. Bu da hiç hoş değil işte bir... E, Ücretle ilgili sıkıntıları var. Kadro sayısıyla ilgili bir sıkıntıları var. Çalışma koşulları, iş güvenliği gibi birkaç noktada Mühimlik sıkıntıları yani. vardı. E, Grev kararı iptal edildi mahkeme tarafından. Çalışacaksınız. Buna da özgürlük diyoruz. Serbest piyasa diyoruz. E, böylesi bir durum işte. E, Zonguldak'tan girip Londra'dan çıkmak mümkün. Kapitalizm sayesinde sağ olsun tek dünyayı çevirdiler hakikaten dünyayı. Orada Bangkok'a da uğramayı ihmal Tabi yani Oradan hemen bir solucan deliği var Bangkok'a da bağlanan. Evet. Peki. Hepinize günaydın. Günaydın. çekeste.